Radyo Tiyatrosu. Laca Kırçıl Yazan Nezihe Meriç Yöneten Engin Uludağ Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Konuşmacı Bengül Erdamar Güniz Işık Yenersu, Su Bülent Köksal Engür Zehra Suna Pekuysal Kadınlar Tijen Par, Selma Kutlu Hanife Şahin Deniz Gökçer Perk Erkan Pekcan Türkeş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 Hepsini ben nasıl anlatabilirim ki? Benim asıl işim bu iki kişi. Günizle Bülent. <gülüyor> <gülüyor> Zehra bu. Kahvecinin karısı demiştim ya. Kahkahanın her duyuluşunda bizim Güniz elinde olmadan gülümSüyor. İşte yine gülümsedi. Garsona sesleniyor. <gülüyor> Erkan,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 Niye gülüp duruyor bu Zehra böyle? Akşama okçu geliyormuş. On derler, yirmi gelirler. Hesapla artık kaç yüz bit. E Ben de olsa gülerim ya. Eyvah. Yandık desene. Akşama buranın tadı yok. Dövdövdürlüğünüz yapıyor, Yemek yemes, ekmek yemes, balık balık. Zehra abla bir ben. Asıl pişmanlatır. Herkesin aklına bir çeşit. Sen aklınca beni mi eleştiriyorsun? şişmanlatır filan diye. Erkan. Hani benim? Kendim Bülent abicim şimdi! E, abi bu gitti biraz kafam karışık da! Senin kafan hep karışık! Buraya gel! O adam ne zamandan beri senin Bülent abicin <gülüyor> oldu? Nereden çıktı bu ilk kez görüyorum? Gece yarısı geldi! Bir otomobili var, uuu! Senin yanındaki odayı verdik! Ha, Bu araba bunun muydu? Ne demek benim yanındaki oda? Oradakiler Zehra ile kız nerede yatacak? E, onlar çardakta yatar! Hay Allah kahretsin. Ne vardı ya? Niye? Ne oldu ki? Erkan. Geliyorum. gel getiriyorum abicim. Bülent abicim. Efendim. ne oldu sanki. Pardon bana mı seslendiniz? Hay Allah. Yüksek sesle söyledim galiba. Adam sesleniyorum sandım. Hay Allah. Gülent. Şey pardon. E, Gülent Hanım. Siz benim bana mı seslendiniz? Ben mi efendim? Hayır. Evet. Hayır. Ee, ama ben açıkça duydum. Bülent abicim dediniz. Hayır yanılıyorsunuz.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 ama o da komşusu oluşumuzla beraberiz, değil mi? E, evet. Ne e evet, evet? Uykuda konuştuğum doğru değil. E, Masamıza güneş gelmek üzere. Benim masama gelir misiniz daha rahat konuşuruz. Sizinle konuşmak istediğimi sanmıyorum. Kusura bakmayın çünkü. Biliyorum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Bir an tabiiçim Taze <gülüyor> börek var. Zehra ablam soruyor. İster misiniz diye. E, şey ister misiniz günüz? Şey günüz hanım. <gülüyor> e, i̇ster misiniz size? Be... E, günüz ablam yemez. Balık balık. Rokayı unutma e, Tabii canım balık olunca roka zaten olur Oo, Yazık ben böreğe bayılırım Getireyim mi Günüz abla Erkan Yok ya bir şey ben bir şey demedim Getiriyorum Bülent abi Erkan. Ne duruyorsun daha hiç durma hadi Getirdim bile getirdim bile Zehra'nın böreğini yemeyen kendini yaşadım saymasın bu dünyada <gülüyor> Buyurun buyurun Bu benim ikramım Aa, bugün Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> Gece yarısı gelmesiniz. Evet. biz de evde yoktuk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 Allah'ın adına ne olur şu börekten bir tanecik ye be anacığım. Ben hatırım hiç. Günüze <gülüyor> hanım benim masama geliyor. Oraya güneş geldi. Erkan peki olsun. Tamam ee, Buyurun ben sizi bu tarafa alayım. Gülüş hadi hanım. hadi size afiyet olsun. Erkan çatal getir buraya yavrum hadi. Ben o gideyim ben gideyim gene mutfağıma. Ocak özlemiştir beni. Bakıyorum pek neşeli birisiniz. Ama inanın hayatta en sinirlendiğim tip sizin tipiniz. Hı hı.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 Aldan özür dilerim. Lütfen bağışlayın beni. Ee, ben zaten denize gidiyordum. Tamam, susuyorum. Bir daha sesini duymayacaksınız. Şöyle i̇şte ters bir anlama, ee, ters bir değerlendirme oldu. Ah edebiliriz gibi gelmişti bana. <gülüyor> tamam gidiyorum. Hoşça kalın. Ama rica ederim. Bir <gülüyor> şey benim yüzümden yani gire <gülüyor> koyun abi. Kasım dedim ya da götürdük. Ne Lütfen. Lütfen ters anlamayın.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 Günüz, sadece Günüz. Ee, sadece. Börekler sıcak, Günüz abla, Zehra ablam dedik ki. Hatırım için bir tanecik yeme e, Vallahi öyle dedi Bülent <gülüyor> abiciğim bu <Buyur>, soğutmayın. <gülüyor> e, ne konuşacağız şimdi? Konuşmayacağız. O az önceydi. Yani ben öyle sanmıştım. Bir sohbeti başlatabiliriz gibi gelmişti bana. Ama değilmiş.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 Sizinle konuşabiliriz. Bunu almıyorum. Evet. Kabalık ettim. Özür dilerim. Doktorum demiştiniz hangi dal? Psikiyatri. Ya. <gülüyor> İstanbul'da mısınız? Hangi As? New York'tayım. 10 yıldır orada yaşıyorum. Ah, New York. Hı hı. Evet. Hayatınızdan memnun musunuz? Çok. Yani çok iyi bir ekibimiz var. Çok iyi çalışıyoruz.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 ben hiç içmedim ama aram iyidir Küçüklüğümden beri hep sıska olduğumdan babaannem çırırdı bana İştahım açılsın diye Babaannem var yani ee, Yani yaşıyor mu demek istiyor Hayır öldü Şu dünyada beni seven tek kişiydi Kimsem yok demek de yani sahiden mi yok yok mu sayıyorsun İkisi de doğru olabilir Babam ben küçükken intihar etmiş Aa, Özür dilerim Yok üzülmüyorum çok eski bir hikaye. Anımsamıyorum bile. Melankolik. <gülüyor> Melankolikmiş. Ee, ...sıkılıyorsan anlatma. Başka şeyler konuşalım. Yo yo dersine hep anlatmak istiyorum. Kan tutmuş gibiyim. 15 gündür susuyorum. Bunaldım. Çok bunaldım. Bu insanlar çok iyi ama. <gülüyor> Siz de sanki 40 yıllık dostummuşsunuz gibi.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 Karadenizli Yani babam babamın ailesi Bakmayın benim böyle kara kız oluşuma <gülüyor> Güzel bir kara kızsın ama Sahi mi? Hı -hı. <gülüyor> Teşekkür ederim Ben melezim Yani öyle sayılabilir Annem Azerbaycanlı Hı -hı. Babam ona çok aşıkmış Nenem kara sevda derdi Çok ince duygulu bir adammış babam ee, Hadi bir tazeleyelim Sahi de nasılmış bunlar <gülüyor>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 Anadolu İzhar. Ne güzel o havayı bilirim Romanlardan filmlerden filan bilirim Çarşıya bir inersiniz Yüz kişiyle merhaba Hep bir arada büyümüşsünüzdür Herkes birbirinin anasını babasını tanır Hisarlı Bülent dedin mi herkes bilir Herkes birbirinin hatırını sorar Sarılırlar birbirlerinin omuzlarına vururlar Selamlar söylenir evet, evet. Ne güzel Ne güzel anlatıyorsun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 Tutunacak hiçbir şeyim yok. New York'u tanıyorum diye öylesine söyledim. İşte azdır siz bana? Üf, sıkıntı. Bir kedim bile yok ha? <gülüyor> Sırmış bunlar abi. Hmm. Bugün çok sıcak. <gülüyor> Buyurun, bunlar buz gibi. Sağ ol Erkan. Sen de sağ ol Bülent abicim <gülüyor> Böreklerin tadına bakmayacak mısın? Nefis. Melia alan bile böresine yapamaz. Üf ne sıkıntı. Çok zayıfım ben. Evet hayırsın. Boyun 72 kilon 55. Aynen gibi. Kilo 53 iyi tahmin ettiniz. Edelim. Ben bir psikiyatristim unuttun mu? Ne güzel köy ya. Yani. Güneş ne hallere girdi şu renge bak. Ee, tahmin meselesinden çok benimki senin tam tersi.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 Annemi onlar öldürdüler. Cinayet. Hı? Anlayabiliyor musunuz bunu? Ee, Ciddi mi sözün gelişimi? Ana tarafımı hiç tanımıyorum. Hiç. Bir kişi bile. O yüksek eğitim yapmış. Moskova Üniversitesi'nde. Kim? Annem midir nedir o işte. Ezmiş geçmiş zavallı babamı. Karadenizli bir garip delikanlı. Karşısında hırslı... ...açgözlü yırtıcı bir Azeri kız...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 Ağlamamıştım Çok sık ağlayan biri değilim Niye Ağlamak iyiydi be. Yüzmek ister miydin Hayır Geçer şimdi. Çok garip Konuşmaktan başka bir şey istemiyorum Ben büyü yaptım sana onun için. <gülüyor> <gülüyor> Yok sorma Söylemem meslek sırrı <gülüyor> Kaç yaşındasınız Neden Bana küçük bir kızmışım gibi davranıyorsunuz Oysa ben kendimi çok yaşlı buluyorum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 Ama çok akıllı uslu. Ha Erkan, ha, gel, gel gel gel, gel al şu abi. boş tabakları falan toparla <gülüyor> şu masanın üzerine Erkan. <gülüyor> Geleceğinmiyormusun? Su çok güzel. Daldım çıktım ben. Bir dakika başlıyordu geliyorum. Hay <gülüyor> <gülüyor> <Erkan. gülüyor> Allah. Erkan, baksana bana. Olur ee, mu? Olmaz mı abi? En alası. Ki soğutulmuş mu? Elbette buz buz. E, e, e, roka? <gülüyor> roka bizde eşek yüküyle biraz abicim. <gülüyor> İstediğin roka olsun. Tamam güzel o zaman Zehra ablana söyle. Biraz da şöyle patlıcanla biber filan bir araya getirip Ayıp ettin Hı? abi. Burada patlıcan biber kızartması olmadan kim şey?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 Üzütür ak böyle. Üz. <gülüyor> öyle özledim ki. Ama o aptal kıza fena tutuldu canım. Aa Paris'te bir ev alacağım onlara. Aa, evet. O iğrenç dediğim para işe yarıyor bakıyorum. <gülüyor> Sadece kendine bir amaç, bir anlam kuramıyorsun ha? Ya. Ne yazık ki para onu halletmiyor. Çeşitli yollar düşünebilir de örneğin sen şu sözüne ettiğin iğrenç dediğim paradan kurtularak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 Biraz yürüydün mü? Sıktım mı sizi? Yok. Yürümek istemiyorum. Başım dönüyor biraz. Tamam yürümeyelim. Bekala, söyle bakalım. Hiç sevgilin olmadı mı? Bunu niye soruyorsunuz? Siz söyleyin bakalım. Evli misiniz? <gülüyor> Evli olmalıydım değil mi bu yaşta? Yok onun için değil ama ne bileyim herkes evleniyor da. Biri vardı. New York'ta Altı yıl gam beraber yaşadık sonra bitti Eskidi <gülüyor> Kendi memleketlisiyle evlenip gitti Ben o sırada memlekete dönmek üzereydim Amerika'dan ayrılamayacağını söyledi Ola aşık mıydınız? <gülüyor> Nasıl aşık olur bilmiyorum ki Ciddiyim lütfen söyleyin Ben de ciddiyim Sahiden bilmiyorum Sen biliyor musun? Evet Biri var mıydı? Yok canım benim hiç sevgilim olmadı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 <gülüyor> Tutmasıydım doğru suyun içine gidiyordun hala. <gülüyor> <gülüyor> <Ay. gülüyor> Hadi buradan atlıyorum ben Bir iki üç Hadi <gülüyor> Evet nasıl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 <gülüyor> Bülent Hülen. <gülüyor> Ay beni dinlemiyor. Düğün bugün mü? <gülüyor> aman ama büyük annenesin. <gülüyor> ha ah, hızır oğlan. Düğün, düğün. Geçen gelişinde nebat'in görüncesine yapalım dedik. Tam razı oldu sandığımızda pırrı çekip gitti. <gülüyor> Ömürsünüz vallahi. <gülüyor> Nerede kaldı bizimkiler? Onlar Bülent. da gelse de yemek yesek var. Feriyantiz'den bozu verir vallahi. Bülent <gülüyor>